Allah'ın emir ve yasaklarını bırakıp da bunun zıttına hareket edip, edip fiksinmesi gereken, uzak bakma gereken ve e, nefret etmesi gereken bir şeyi ne yapıyor? Razı ediyor demektir. Yani imanı seven birisi küfrün her türünde ne yapacak? Uzak duracaktır. Durmuyorsa, Allah'a razı etmiyorsa muhakkak şeytanı razı edecektir.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 sene için geçerli kılındı ama ondan sonra Mekke'ye ve Medine'ye hiçbir ne yapamayacak? Giremeyecek. Yani kime olursa olsun verilen söze bağlı ne yapın? Atın. Kalın diyerek de ahte vefa göstermelerini Müslümanlara Allah emretmiş. ve burada Müslümanlara bunu tebliğ etmiştir. E, Tağap hadisini <gülüyor> denilecek olursanız yine e Selif'te insanlar üzerindeki hakkı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 Verdiği sözlere bağlı kalma, özü ve sözü doğru olma gibi anlamları içine alır. Ali kutsanın varlığında. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da Müslümanın tarifini yaparken ne diyor? Elinde ve dilinden elindedir. Yani bu iki tane şeye Müslümanında ne yapması her zaman sadık kalması gerekir. Ama maalesef günümüzde ne el ne de dilde bir yapmadı, kalmadı.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 secde ettiğimiz yerin dışında hiçbir yere ne atmazdık, Bakmazdık diyor. Ama şimdi diyor mescidi şimdi bakayım herkes tilki gibi her tarafa bakıyor. O zaman diyor çarşıya çıktığımızda kim olursa olsun alışveriş yapabilirdik diyor. Herkes emin diyor. Ama şimdi diyor salanoğullarının dışında alışveriş yapacak hiç kimse yok diyor. Yani kalpteki tasdikin zayıfı bile de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 İki sene, üç sene, hatta hiç e, kitapların parasını emreyn insanlar çıkmıştır. Sağda solda yakalayıp da, niye böyle yapıyorsunuz? Ben buradan bu arasında değilim diye sorduğunda, esapmıştısın. Ne zarar görecek? Kerker diye açıkça söylemiştir. İslamca bunu kesinlikle entler, reddeder ve İslam diripliği ve farklıdaki insanın da buna bakarak örnek alacak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 Namazda Allah'ın emrettiği bir, şeyi bir şey yerine getirmeye. Resulün gösterdiği bir şey yerine getirme. Yani öyle hallere gelmişiz ki ibadetlerden dahi de alamaz, duyuşu duyamaz hale gelmişiz. Allah Azze ve Celle bizleri İslam ahlakla ahlaklendesin, vermiş olduğu ahtı yerine getiren samni kullardan eylesin bizleri. Ayeti kerime de dediği gibi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 dört bin ya on ya dokuz ne olur ne olur bir gün Aleyhisselatü Vesselam, sahabelerin yanına geliyor ve diyor ki <gülüyor> ey muhabirler topluluğu beş şey var ki diyor bunu yaptığınızda sizde hayır namına hiçbir şey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 İşte kim diyor, bu beş şeylendi başına gelirse o toplumda hayır namına bir şey ne yapmaz, kalmaz. Birincisi ne? Zina. Var mı? Çok, var. Ölçü tarzı da hile. Çok, çok, çok. Zekatın hesabını bilen var mı? Sen vermeyi bırak. he biliyor musun? Niye şey tamam. <gülüyor> Zekatı arkadaşımıza hesaplatabilirsiniz. <gülüyor>